Dağarlar, Ülkeler ve Ahkamları, İslam Alametleri Dağarlar, Ülkeler ve Ahkamları, İslam Alametleri 3 Murat, Güç Bir beldenin İslam küfür diyarı diye isimlendirilmesi ve bunlara bir takım hükümler konulmasında asıl gaye, mücerret olarak toprak parçasına Müslüman veya kafir ismi vermek için değildir. Tam tersine o ülkelerde toprak parçası üzerinde yaşayan insanlara bir takım hükümler verilmesi için bu ahkamlar koyulmuştur. Zaten içerisinde hiç insan olmayan bir belde için burası Darul İslam mı yoksa Darul Küfür mü diye konuşmak çok abes olur. Onun için bu mesele insanların hükümlerini bilmek ve o hükme göre insanlara muamele etmek için vardır. Bunu belirttikten sonra bu ülkelerde yaşayan bireylerin hükmü nedir ve bunlara nasıl muamele edilecek gibi soruların cevaplarının bilinmesi gerekir. Ülkelerde yaşayan insanlar hüküm bakımından üç kısma ayrılırlar. İslam'ı ishar edenler İslam alametlerinden herhangi bir tanesi kendisinde açığa vuran insanlara nerede olursa olsun hilafını isaretmeyene kadar Müslüman muamelesi yapılır. Küfrünü ishar edenler Kendilerinde şirk amelini ishar eden insanlar vardır. Bu insanlara da kafir hükmü verilir ve nerede olursa olsunlar kendilerine kafir muamelesi yapılır. İslamını ve küfrünü ishar etmeyenler Bunlara da meçhulül hal denilir. Yani hali meçhul olup kendisinde hiçbir İslam ve küfür alameti belli olmayan, kısacası bizlerin sokaktaki insan diye isimlendirdiğimiz kişilerdir. Meçhulül hal olan insanlar yaşadıkları ülkelere göre hüküm alır. Şayet İslam beldesi ise Müslüman, küfür beldesi ise kafir hükmünü alırlar. Bu kısmı biraz daha açacak olursak, İslam beldelerinde asıl olan insanların Müslüman olmasıdır. O zaman İslam beldelerinde meçhulül hal olan insanlara hilafını ishar miyinceye kadar Müslüman muamelesi yapılır. Şayet İslam'ın hilafı olan küfür ve şirki ishar ederse, İslam beldesi de olsa o şahsa kafir muamelesi yapılır. İslam beldesinde yaşadığımızı farz edelim, inşallah. Orada hiç tanımadığımız bir insanla karşılaştığımızda ona direkt Müslüman muamelesi yaparız. Ama o şahsın boynunda haç veya belinde zünnar gördüğümüzde ise ona kafir muamelesi yaparız. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de sahabesine tanıdığına ve tanımadığına selam ver demektedir. Medine İslam toprağı olduğu ve orada yaşayanlar da asıl olan İslam olduğu için Resulullah bunu söylüyor. Sonuç olarak İslam ülkesinde hali meçhul olup durumu bilinmeyen insanlara hilafı olan küfrü isaretmediği etmediği müddetçe Müslüman muamelesi yapılır. Şayet belde kafir olan bir belde ise bu durumda meçhulül hal olan insanlara hilafını ishar etmeyene kadar kafir hükmü verilir ve ona kafir muamelesi yapılır. Ama bunun hilafı olan İslam alametlerinden bir tanesini ishar ettiklerinde bu insanlara Müslüman muamelesi yapılmalıdır. Meçhulül hal olanlar için yapılan bu açıklamanın delili ise hüküm her zaman galip olana göre verilir. Nadir olanın hükmü yoktur, fıkıh kaidesidir. Yani hüküm her zaman çoğunluğa göre verilir. Çoğunluğun hükmü neyse azınlık da ona tabidir. İstisnai olan bir şeye göre hükümde bir değişiklik olmaz. O zaman İslam beldesinde çoğunluk Müslüman olduğu için asıl olan insanların Müslüman olmasıdır. Küfür beldesinde çoğunluk kafir olduğu için asıl olan insanların kafir olmasıdır. Ta ki hilaflarını ishar edene kadar. Bu kısa açıklamadan sonra kendi konumuza dönecek olursak, herkesin yaşadığı ülke kendisini ilgilendirdiği gibi bizi de yaşadığımız ülkeye ilgilendirir. Şu anda içinde olduğumuz ülke darul İslam değil, tam tersine darul küfürdür. Bunun sebebi ise galibiyetin ve hakimiyetin kafirlerin elinde olması ve küfür kanunlarının burada geçerli olmasıdır. Burası küfür ülkesi ise insanlara nasıl muamele edilmesi lazım? Aslında bu sorunun cevabını yukarıda belirtmiştik. Burada bunu tekrar sormamızın nedeni, Türkiye Cumhuriyeti darül küfür olmasıyla beraber devletin yöneticileri, halkı ve hatta en aşırı Kemalistlerinin bile kendilerini İslam'a nispet ediyor olmalarıdır. Yukarıda da açıkladığımız gibi, hiç tanınmayan sokaktaki insan diye isimlendirilen, ne İslam'ı ne küfrü belli olmayan yani meçhulül hal olan insanlara hilafını açığa vurana kadar kafir muamelesi, bu o insanın hakiki kafir olduğu manasına gelmez, yapılır. Burada hilâfını ishar etmekse, İslam alametlerinden bir tanesini ishar etmekle olur. Şayet İslam alametlerinden bir tanesini ishar ederse, ona Müslüman muamelesi yapılır. İslam alametleri Alamet, lügat olarak temyiz ve ayırmak gibi manalara gelir. Şer'i olarak, İslam alametlerinden kastedilen, Müslümanlara has olan ve Müslümanlar yaptığı takdirde onları diğer milletlerden ayıran itikat, ameller ve sözler demektir. Yani İslam alametleri, Müslüman ve kafiri birbirinden ayıran şeyler demektir. Öyleyse bu tanımdan yola çıkarak diyebiliriz ki, Müslümanlarla müşriklerin ortak yaptıkları şeyler, alamet vasfını yitirdiği için İslam alameti olamazlar. İslam alametleri sabit olup değişmeyen şeyler midir? Burada asıl mühim olan mesele, İslam alametleri, sahibi... İslam alametleri sabit olup değişmeyen şeyler midir, yoksa toplumdan topluma, zamandan zamana göre İslam alametleri değişir mi? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde İslam alameti olarak kabul edilenler her zaman ve her toplumda İslam alameti midir? Ve kim bunları yaparsa yapsın Müslüman mı kabul edilir? Yoksa bu alametler zaman içinde müşriklerin de ortak yaptıkları ameller olmasıyla İslam alameti olmaktan çıkar mı? İslam alametleri sabit değildir. Toplumdan topluma, zamandan zamana göre değişebilir. Çünkü burada asıl alametlik vasfının korunmasıdır. Yani kafirle Müslüman'ı birbirinden ayırt etmesidir. O zaman bir dönem İslam alameti olan şeyler, zamanın geçmesiyle İslam alameti olmayabilir. İslam alameti olamayan şeyler de İslam alameti sayılabilir. Bunun delili bizzat Resulullah'ın uygulamasıdır. Çünkü Resulullah, İnsanların İslam'ına alamet kabul ettiği bir şeyi daha sonra alametlik vasfı kalktığı için İslam için yeterli görmemiş ya da bazı şeyleri de alametler arasına eklemiştir. Tıpkı La İlahe illallah'ta da, da olduğu gibi. Hac ibadeti gibi İslam alameti olmayan bir ibadette sadece Müslümanlara has olunca yani sadece Müslümanlar yapınca İslam alameti olarak kabul edilmiştir. Yani sadece Müslümanlar yapınca İslam alameti olarak kabul etmiştir. Ayrıca sahabe ve ehli sünnetin anlayışı da budur. İleride açıklaması gelecek. Önemli bir husus. Günümüzde tevhid ehli arasında bu sorunun cevabı, içtihada bir ihtilafa sebebiyet vermiştir. Şöyle ki, bazıları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendi döneminde İslam alameti kabul ettiği rivayetleri mutlak görüp, Zahirine dayanarak İslam alametlerinin sabit ve her zaman ve her toplumda geçerli olduğunu söylemişlerdir. Doğal olaraktan La ilahe illallah ve namaz gibi bir takım amelleri İslam alameti olarak kabul etmişlerdir. Bundan dolayı kim olursa olsun, nerede olursa olsun La ilahe illallahı söyleyen veya namaz kılana Müslüman diyerek Müslüman muamelesi yapmışlardır. Bu düşünce itikadi olarak çok tehlikeli olmakla beraber yanlış olan bir görüştür. Yanlışlığın sebepleri ise şunlardır. Bu görüş İslam alametleri tanımına uygun olmayan bir görüş olması hasebiyle aklen doğru değildir. Çünkü İslam alameti Müslümanla kafiri ayıran ve sadece Müslümanların yaptıkları şeylerdir. Oysa bugün kendini tevhide nispet eden bütün alemlerin ittifakıyla bugünkü yöneticiler tağut ve kafirdir. Buna rağmen bu yöneticiler la ilahe illallah ve ben Müslümanım demekte veya namaz kılmaktadırlar. İslam alametlerini isar ediyorlar. Bu çelişki kabul edilemez. Çünkü küfrü en sabit olan insanın yaptığı fiille Müslümanların yaptıkları bir fiili aynı zamanda İslam alameti olmaz. Müslümanların yaptıkları Müslümanların yaptıkları bir fiil aynı zamanda İslam alameti olamaz. Bundan dolayı Resulullah dönemindeki alametleri şu anda İslam alameti olarak kabul etmek, bu alametlere göre insanlara Müslüman demek doğru değildir. Bunun yerine Müslümanları kafirlerden ayıran farklı alametlerin İslam alameti olarak kabul edilmesi gerekir. Yöneticilerin tağut olduklarının anlatılması, oy kullanmamak, askerlik yapmamak ve tevhidi anlatmak gibi şeyler şu anda İslam alameti olabilir. Çünkü bugün bu ameller sadece tevhid ehlinin yaptığı şeylerdir. Öyleyse biz tanımadığımız bir insanı bunları yapar gördüğümüzde başlangıç olarak Müslüman muamelesi yaparız ta ki hilafı olan küfrünü ishar edinceye kadar. Yine bu görüş hadislerin maksatlarının dışında hadislere mana vermek olur. Bu da fıkha uygunluk arz eden bir durum değildir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siretine baktığımız zaman Mekke'de farklı şeyleri İslam alameti olarak kabul ediyorken Medine'ye gelince bu alametlerin dışında farklı amelleri İslam alameti olarak kabul ediyor. Örnek verecek olursak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken insanlara, La ilahe illallah deyin, felaha erin diyerek sadece la ilahe illallahı İslam'a alamet olarak kabul ediyorken Medine'ye gelince ise ben insanlarla la ilahe illallah ve Muhammedun Resulullah diyene kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Kim de onu söylerse malını ve kanını korumuş olur. İslam'ın hakkı müstesna hesapları da Allah'a aittir demeye başladı. Bu şekilde sadece la ilahe illallahı İslam'a alamet kabul etmeyerek Yanına Muhammed, Allah'ın Resulüdür'ü de ekledi. Çünkü Yahudiler kendince La İlahe illallah deyip Risaleti kabul etmiyorlardı. Bundan dolayı Resulullah onların İslamı için Muhammed'in Resulullah demelerini şart koştu. Yine İslam'ın 23 senesinde hac gibi bir ibadet İslam alameti değilken ondan sonra hac ibadeti İslam alameti olarak kabul ediliyor. Hac ilk dönemlerde Müslümanların ve müşriklerin ortak yaptıkları bir ibadetti ama daha sonra bu seneden sonra müşrikler Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar ayetin üzülü olunca hac sadece Müslümanların yaptığı bir amel halini alıp İslam alameti olarak kabul edildi. Yine mutlak namaz İslam alameti olarak kabul edilmemişti. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim bizim namazımızı kılar, kıblemize yönelir, kestiğimizi yerse o Müslümandır diyerek bizim kıldığımız gibi namazı İslam alameti kabul etmişti. Çünkü müşrikler de kendince namaz kılıyordu ki ayette onların beytin yanındaki namazları ancak ıslık ve alkıştı. Yine Yahudi ve Hristiyanlar da namaz kılıyorlardı. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mutlak namazı değil bizim kaydını getiriyordu. Demek ki Resulullah kendi döneminde öyle şeyleri İslam alameti olarak kabul etmişti ki, bunlar sadece Müslümanlara ait olan ve Müslümanlar yaptığı zaman diğer bütün milletlerden onları ayıran şeylerdi. Sahabe ve ehli Sünnet âlemlerinin cumhurunun da anlayışları bu şekildedir. Nitekim sahabe döneminde zekat vermeyenler ve yalancı peygambere tabi olanlar, ''La ilahe illallah'' diyorlardı ve namaz kılıyorlardı. Ama Ebubekir radiyallahu anh bunları onların İslam'ına alamet kabul etmedi. Onların İslamlarına alamet olarak bizim ölülerimiz ateşte, sizin ölülerinizse cennette sözünü kabul ediyordu. Çünkü bununla onlar içinde oldukları küfrün hilafını ishar etmiş oldular. Yine ehli sünnet âlemlerin cumhuru namaz, la ilahe illallah ve benzeri hadislerde belirtilen alametler için Tamam bunlar İslam alametidir ama şartları yerine gelmediği için bazı toplumlarda İslam alameti olarak kabul edilmez demişlerdir. Burada bazı nakiller yapacak olursak mevzu daha iyi anlaşılacaktır. İmam Begavi, kafir şayet putperestse ve tevhidi ikrar etmiyorsa La ilahe illallah demesiyle İslamına olunur. Sonra da İslam'ın tüm ahkamını kabul edip İslam'a muhalif tüm dinlerden beri olmaya zorlanır. Eğer tevhidi ikrar edip Risaleti inkar ediyorsa, La ilahe İllallah sözüyle İslamına hükmü olmaz. Yani Müslüman olmaz. Ta ki Muhammedun Resulullah deyinceye kadar. Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Risaletinin Araplara has olduğuna inanıyorsa, İslamına hükm olunması için tüm insanlığa demesi gerekir. İslamına hükmedilmesi için. Yine İmam Taberi bu rivayetler için şöyle der. Birinci kısım müşrikler için, ikinci kısım Yahudiler için, üçüncü kısım ise bunların hepsini kabul edip fer'i meselelerde problem yaşayanlar için İslam alameti kabul edilir. İmam Müslim Sahihinin iman bölümünde bu hadisi insanlarla savaşmakla emrolundum rivayet eder. İmam Nevevi şerhinde Hattaabi dedi ki malumdur ki burada kastedilen malumdur ki burada kastedilen ehli kitap değil putperestlerdir. Çünkü ehli kitap zaten la ilahe illallah diyor. Buna rağmen onlarla savaşılır ve kılıç kafalarından kalkmaz. İmam Nevevi devamla şöyle der. Kadı İyaz bunu zikretti. Hattabiyenin sözünü. Ayrıca üstüne şunları ekledi ve meseleyi açıklığa kavuşturdu. Dedi ki Kadı İyaz. Can ve malın korunma altına alınmasının la ilahe illallah'a has olması bu imanı kabul etmenin bir göstergesidir.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 Bundan dolayı başka bir hadiste ve benim Rasul olduğuma şehadet edip namazı kılıp zekatı verinceye dek denmiştir. İmam Muhammed Siyerül Kebir'de bir kişi nasıl Müslüman olur başlığında bir konu açmıştır. İmam Serasi de şerhinde bu ayrımın aynısını zikreder. İmam Muhammed bir kafir üzerinde bulunduğu şeyin hilafına bir şeyi açığa vurursa onun İslam'ına hükmedilir.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 Nihayet onlar bunu ikrar edince imanlarına alamet sayılmıştır, der. İmam Muhammed, bir Müslüman bir müşriki öldürmek istediği zaman ona saldırınca müşrik Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederse, şayet o müşrik bunu söylemeyen, kabul etmeyen bir topluluktaysa Müslüman onu öldürmekten vazgeçmelidir. İmam Muhammed, bugün Müslümanlar arasında yaşayan Yahudi ve Hristiyanlardan biri, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun elçisi olduğuna şahitlik edecek olsa Müslüman olmaz. Yani bir Yahudi ve Hristiyanın ben Allah'ın varlığını ve birliğini, ayrıca Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisi olduğunu kabul ediyorum demesi, ama bunun yanında da İsa aleyhisselam veya Üzeyr aleyhisselamı Allah'ın oğlu olarak kabul etmesi kendisine hiçbir fayda sağlamaz ve bu onun Müslüman olması için yeterli değildir. Günümüzde de bir kişi şehadet getirse ve bunun yanında bir şirk fiili işliyorsa, bu kişiyi de bu söylediği kelime Müslüman yapmaz ve kendisine fayda vermez. İmam Serasi bu cümlenin açıklamasında, ''Çünkü herkes bilir ki aramızda yaşayan her Yahudi ve Hristiyan bunu söylemektedir. Kendisinden bu şehadetle ilgili açıklanma istediğinde ise, ''Muhammed size gönderilmiştir, bize değil.'' derler. O halde onlardan birinden bu sözü işitirsek, kelime-i şehadet bu söze ilave olarak kendi dininden teberri ettiğini de işitmemiz gerekir. Kendi inancına muhalif bu sözü de dininden biri olmayı eklerse ancak o zaman İslam'ına hükmederiz. Daha sonra Serasi hocası olan Abdülaziz el-Helevani'den, ''Bizim burada mecusiler dışında herkes Müslüman olduğunu söylüyor.'' Bu nedenle ancak mecusilerden biri ben Müslümanım derse onun İslam'ına hükmedilir. Nitekim onlar kendileri için bu vasfı kabul etmezler. Zira onlar çocuklarına kızdıklarında behey Müslüman derler dediğini aktarır. Bu konuda sadece Hanbeli mezhebinde La ilahe illallah" ve namaz her yerde İslam alameti olarak kabul edilmiştir. Ama bunu alamet kabul etmelerindeki şart, bu şahsın küfre girdiğinin belli olmamasıdır. Yoksa muayyen olarak bu şahsın küfrü sabit olmuşsa yine kılmış olduğu namaz ona alamet olmaz demişlerdir. Bu görüşe göre de içinde yaşadığımız toplumun küfre girdikleri nokta belli olduğu için La ilahe illallah ve namaz onların İslam'ına alamet olamaz. Sonuç olarak bugün yaşadığımız beldede İslam alameti kişinin mevcut olan şirklerden teberri etmesidir. İnsanlara İslam'a davet eden, onları tağutlardan sakındıran biri görülürse, hiç tanımasak bile başlangıç olarak o kişiye İslam'la hükmedilir. Çünkü İslam alametlerinden birini yerine getirmiştir. Daha sonra o kişinin küfrü görülürse ancak o zaman ona kafir muamelesi yapılır. Hatırlatma! Riddet ve küfür toplumunda La ilahe illallah, namaz ve benzeri amelleri, İslam alameti kabul edenlerin hükmü nedir? Bu insanların hükmü sadece fikir yanlışlığı ve içtihadi bir hatadır. Kendileri şirk koşmadıkları müddetçe bizim kardeşlerimizdir. Davamızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 10. sayısında yayınlanmıştır.